Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Günaydın. Ben Serkan Hocak. E, Pelin'le birlikte e, Açık Radyo'nun sıcacık e, <gülüyor> stüdyosundayız. <gülüyor> Dışarıda kar yağıyor. İstanbul bugün böyle gerçi hazırlıklar falan vardı ama e, evet. bu hazırlıklarda etkili olmuş. İstanbul'da yollar bomboş, bomboş. şu anda. Evet. Bizim sesimizi duyanlar çıkmasınlar yola ama giderek daha arttırıyor <gülüyor> Olabilir. Evet İstanbul'un her yeri aynı miktarda aynı oranda yağış almadığı için bizim şu anda söylediğimiz çok... ...şey olmayabilir, herkes için çok anlamlı olmayabilir. Ama tabii şimdi biz İstanbul'da evet kar bir yandan hafif hafif yağarken... ...bugün aslında biz İzmir'in havası nasıl biraz İzmir'e doğru uzanacağız. İzmir'de ne oluyor, ne bitiyor? Hatta bir konuğumuz var, Evrensel Gazetesi yazarlarından. Özer Akdemir var hatta. Özer günaydın. Günaydın Pelin, günaydın Serkan. Günaydın Özer. Günaydın. Evet biz biraz İstanbul'un kar yağışından bahsettik. İzmir'de nasıl durum? İzmir'de hava güzel. İlerleyen saatlerde belki yağmur olabilir ama hava gayet güzel. güzel. Yani Kış günler göre meteorolojik günler havası ya. güzel ama e, çevre açısından, ekoloji <gülüyor> açısından sen de yıllardır evrenselde takip ediyorsun, zaman zaman da görüşürüz seninle haberlerle evet. ilgili, ekoloji açısından son dönemde pek de iyi gitmeyen bir hava var orada e, neler oluyor, neler bitiyor e, istersen <gülüyor> son, direkt... dönem, son dönem İzmir'in talihsizliği, kaderti bir bölümlüdür Yıllardır bu böyle yani İzmir ekolojik Türkiye'deki ekoloji hareketten ekoloji e, mücadelelerine çevre sorunları ile ilgili e, gelişmelere baktığımızda İzmir e, Türkiye'deki bu sorunların e, Ege bölgesi daha doğrusu en yani çok yoğunlaştı ve ilk başladığı yerler arasında geliyor işte Bergama altın madeni alaydaki termik santrallerle bölgede kurulan restler sondanında bankciler falan bunlara baktığınızda Genelde zaten bu bölgede yoğunlaştığını yıllardır da 20-25 yıldır biraz daha geriye getirebilir. Evet. Bu çevre sorunları, ekoloji sorunları bu bölgelerde ve İzmir'de yoğunlaştığını. Evet mücadelede tabi çok eskilere dayanan bir mücadele geleneği var orada ve tabi farklı alanlarda birden yürütülüyor bu mücadele tabi esas biraz odağı Ali Ağa gibi oldu tabi çok önemli bir sanayi bölgesi liman bölgesi ve tabi orada çevreyi kirleten. E, pek çok e, geri dönülmez e, çevre felaketine e, sebep olan e, çok şeyler yaşandı. E, hala daha da yaşanıyor ama e, son dönemde bir olumlu gelişme var. İstersen onunla başlayalım ve ondan sonra genel e, Ali Ağa'da e, neler oluyor, neler bitiyor genel bir resmine bakalım. Şimdi bu Enka Enerji'ye ait e, onların e, yapmak istediği bir termik e, santral vardı. Bunun e, ÇED, e, ÇED'iyle ilgili Çet olumlu kararına, yerel mahkeme, hukuka ve yasal mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle bu Çet olumlu kararını iptal etti. Son dönemlerde termik santrallarla ilgili mücadele Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Bu karar nasıl gelişti? Bunun tarihi, background'u nedir ve sonraki süreçte... Ali Ağa'yı ve Türkiye'deki diğer termik santralların e, gelişimini nasıl etkiler? E, bunlarla başlayalım istersen. Şöyle anlatabiliriz. Yani Ali Ağa'da 20-25 yılında bir termik santral kurulması e, projesi e, ortaya konduğunda bu bölgenin halkı Türkiye'deki ekoloji mücadelesinin dönüm taşlarından birisidir. E, önemli bir karşı çıkış gerçekleştirdi. Gerek hukuki anlamda gerek sürü mücadele anlamında eee İzmir'e kadar insan renginin oluşturduğu büyük eylemler gerçekleştirdiler. Bu Termik Santral projesi iptal edildi. Hı hı. Şimdi Aradan 20 yıl geçtikten sonra bu bölgede bir değil birden fazla termik santral ile ilgili projeler arka arkaya geldiğine görüyoruz. Son işte 5 yıldır e, belki biraz daha eskide. İşte bu en biraz önce söylediğimiz termik santral e, projesi 20 yıl aradan sonra Ala bölgesinde kurulmakta planlanan gündeme getirilen ilk termik santral projesiydi. Bu açıdan çok önemli. Evet. Ondan sonra farklı termik santral projeleri geldi ama en kanın bu projesiyle ilgili hukuki süreç, ne yazık ki fiili mücadele süreci 20 yıl önceden çok daha geri. Onu başına koyalım. Hı hı. Ama hukuki mücadele sürecinde bilir kişi e, raporları ve e, diğer okul süreçler e, göz önüne alındığında e, bilir kişiler, bölgenin gerek e, arkeolojik yapısı gerek tarım alanlarına olan etkisi gerek o bölgedeki zaten ki bille sanayi yoğunluğun çok yoğun olduğu bir bölge olması açısından gerek yerleşim yerlerine uzaklığı e, su sulak e, alanlara etkisi e, su kullanımına denizlere etkisi gibi birçok özellikleri göz önüne alarak bu termik ile ilgili bir kişi keşif raporu olumsuz çıkmıştı. Hı hı. Zaten diğer süreçlere de baktığımızda aslında ENKA'nın bu termik santral projesinden lisans anlamında EPDK ile yaşadığı sıkıntılar olduğunu ve vazgeçtiğini, vazgeçme noktasına hı hı. kadar da geldiğini hı hı. biliyoruz. Ama buna rağmen hukuki süreç devam etti ve en sonunda o bir kişi raporunun da ardından geçtiğimiz günlerde ENKA'nın bu chat raporu iptal edildi. Bu aslında tabii 20 yıl aradan sonra gelen ilk termik santral iptal edilmesi anlamında önemli. Evet. Ama bölgede başka termik santraller de var. Ben evet. geçen bölgedeki arkadaşlardan birisi de konuştum. Tam sayıyı al alabileyim diye. Hı -hı. Onlar da bana tam sayıyı veremediler. Çünkü öyle ilginç gelişmeler oluyor ki. Tek gün tane termik santral yapacağız diye proje açıkladı. Petrocop'tu. Daha sonra bunların bir kısmından vazgeçildi. Bir kısmı devam edildi. Hı -hı. Yine en kanun termik santrali, İzmir Demir Çelik termik santrali. O bölgede Bacat Üçük'ten bir termik santral var. Doğalgaz çevrimli bir termik santral hala orada devam ediyor. Ve en sonunda bu falanların alanlarının ortakında da katı atık yakmak teylesi e, ve buradan da enerji üretilceği e, söylene doğal olarak bu da bir termik santrali olduğu için yani sayı tam belli değil ama 5'in altında olmadı da kesin. Kesin, evet. Evet, evet, evet, evet geçtiğimiz ediyorum. yılın sonlarına doğru Ekim ayı gibi bu Azerbaycan Devlet Şirketi Sokar'ın da İzmir Ali yapmayı planladığı bir kümür termik santral vardı Sokar'da bundan vazgeçti değil mi? 2014 yılından beri böyle bir proje vardı. Yani tabii Ali sorunu tabii sadece termik santrallar değil. Onun dışında e, pek çok e, sanayi tesisi, gemi söküm e, tesisleri, depolama tesisleri e, orada e, çok e, yoğun bir e, baskı olduğunu e, görüyoruz e, bütün e, bunların sonucunda. Ve tabi bunların yanında başka mücadeleler de var değil mi? Resler e, var. E, o da büyük bir tartışma aslında. E, orada durum nedir? E, orada da biliyoruz yani öteden beri e, İzmir ve e, yöresinde reslerle ilgili rüzgar ile ilgili e, mücadele var. O e, geldiğimiz noktada ne aşamada? İstersen e, or, oraya geçmeden önce hı hı. termik santrallerle ilgili ilginç bir nokta var. Bunu hı hı. sizinle paylaşmak istiyorum. E, şimdi bu Enkarın termik santrali çeli iptal edildi ama evet. aynı bilirkişi heyeti hemen 1900 metre yakınımdaki bizim demir Çelik fabrikasının termik ile ilgili bir kişi raporunda olumlu görüşüyor. Hmm. Yani komşu parçelde iki yan yana parseldeki Termin santralden bahsediyoruz e, Aynı kişilerden bahsediyoruz Biri diyor ki burada tarıma olan Etkisi şudur şudur şudur Termin santral yapılmaz Çevre mühendisi buradaki termin santralinin çevreye Şöyle olumsuz etkileri vardır e, Diyor yandaki parseldeki arada iki kilometre bile yok Termin ile ilgili bilirkişi Keşfinde de Olumlu rapor veriyor Böyle hmm. garip şeyler oluyor ne yazık hmm. ki bu bilim kişilerin içerisinde olan bir hocanın, bir profesörün o bölgedeki yuruf alanlarını siz de geldiniz gördünüz. Ee, sulak alanlarda Ala'nın, Kuzey e, Aksı'nın, e, İzmir'in Kuzey Aksı'nın tam sulak alan olan vadilerin, tarım arazilerinin ortasına e, bu yuruflar yığılıyor, depolamıyor. O yurufların tümü takım tehlikeli atık bir dediği raporuna rağmen bu bilir kişiler bunun, Alıp kendi raporlarında tehlikesiz atık yapacak kadar fervasızlaşmışlar. Evet. Şimdi böyle bir böyle bir durum. Yani bir, bir ne yazık ki bu noktaya gelmiş. Tehlikeli atık yazan kısmı Hı. tehlikesiz atık yazmak gibi bir belli bir cürette bulunuyorlar. Bunun adı nedir ben bilmiyorum artık hukuken. Diğer taraftan da ENKA'nın e, Termin santrale olumsuz görüş verirken hemen yan parseldeki alandaki Termin Santrali ise olumlu görüş veriyorlar. Şimdi en kanun çedip iptal edildi. Aynı çedin idaeçenin süreci de devam ediyor. Aynı çed iptalinin oradan da çıkması bekleniyor bu durumda ama evet. şimdi mahkemeden nasıl bir karar çıkacak açıkçası. Evet çok da emin değilim ben. Evet önemli bir gelişme aslında bu bahsettiğinde bunu da tabi yakından sen tabi bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyorsun Biz de tabi bu gelişmeleri takip ediyor olacağız bu ilginç bir konu olarak bahsettiğin Evet onun dışında bu demin bahsettiğim reslerle ilgili konuşacak olursak orada ne gibi gelişmeler var? Yani Ege Bölgesi gerek rüzgar potansiyeli gerekse gerek de coğrafya özelliklerine dönmeleri üzerine bir transferlerinin en çok yoğun olarak yapıldığı ve projelendirdiği yerlerden birisi. Bunlardan e, en yoğun olan talep e, anlamda baktığımızda Karaburun e, Karaburun yarımadası, Çeşme, Urfa, e, Alia Bölgesi, Bergama e, ya hmm. bu rest projelerin konuşlandırıldığını görüyoruz. Özellikle Karaburun'da. E, Restlerden artık Kara Burnunun yaşam alanlarının çok çok darlandığını bu bölge biliyorsunuz keçi e, keçicilikle işte balıkçılıkla, zeytincilikle, tarımcılıkla geçilen e, geçim kaynakları e, bunlar üzerine olan bir bölge. Şimdi bu bölgede e, o kadar çok rest projesi kurdu ki 1500-2000 rest bahsediyoruz. Hmm. Bahsediyoruz. Yani normalde de, hani 400 metre olması gerekirken 100 metre kadar yerleşim yerlerine yakın değil mi? Evet evet çok yakın özellikle Ertan sen gelip gördün sanırım bu yayla köyü var. Evlerin dibine kadar girmiş durumda yani 400 metredir 100 metredir de uzaklığı yok. İnsanlar artık bu res resleriyle yaşam kurmak zorunda kalıyorlar. Doğal olarak bunların etkisi aslında çok fazla bilinmiyor. Yani res, rüzgar enerji süreci çok uzun yere götürülecek bir şey değil. Çok evet. araştırma yok ya da var da biz bilmiyoruz. Bunların e, kuş göç etkisinden bahsediyorum ama canlı yaşamın olan etkisiyle ilgili çok e, önemli bir e, araştırma ben anımsamıyorum. Benim sadece e, bu konuda bir gazeteci olarak orada yaşayan insanlarla görüşmelerimden edildiğim gözlemler var ve insanlar da son derece rahatsızlar. Özellikle e, evleri, yerleşim alanları bu resfüretlerine çok yakın olan e, vatandaşlar. Kesten uyuyamadıklarını, psikolojilerinin bozulduğunu e, yani bunlar çok önemli şeyler aslında evde diyorlar yani şey kalmadı huzur kalmadı kavga ediyoruz yani böyle etkiler var mı acaba insanların e, psikolojisini bozuk bir tür, e, sosyal etkilere neden oluyor mu? Bunların araştırılması lazım e, bir de o bölgede insanlar hayvancılık yapıyor e, ve e, bu rest olduğu alanlar e, insanların yaşam alanlarında meralarında daha geçtiğimiz günlerde Bergama'da çam diye bir köyde 20-25 tane e, restleri projesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde çek toplantısı yapıldı. Çamağlı köylülerinin tam meralarının ortasına 20 tane direk. Evet. Şimdi bir yıl önce 800-900 bin liralık mera e, geliştirme projesinin açılışının yapıldığı yere 20, e, şimdi 20 tane 25 tane birden 5 liraya yapmak için izin veriyorsunuz. Köylüler de buna karşı çıkıyorlar ve e, bırakın 5 o da ölçüm yapmalarına bile geçen sene izin vermedikleri için şirkette siz de biliyorsunuz bir köy karşıysa hemen yakınındaki başka bir köyü ısna edip orada yapmak için çep sürecini, çep toplantısını oraya aldı. Yakınlardaki Gümeşlik Köyü'nde almış çünkü 3, 3 Şubat'ta bununla ilgili çep toplantısı yapılacak. Ama resmiretleri Çamavlı Köyü'nün var. Evet tabi biz tabi biz bu e, kömür petrol e, gaz bütün bu fosil yakıtlara karşı olurken yenilenebilir enerjiyi e, sürekli e, önerirken vurgularken tabi bütün bu e, saydığın e, zararlarını canlı yaşamına meralara e, tarım arazilerine e, bütün bu e, ne diyelim ekosistemi tehlikeye sokacak e, alanlara tabii e, yapılmasından bahsetmiyoruz tabii. E, Bunlarda e, göz ardı edilmemesi gereken noktalar olarak e, üzerinde durmamız Yenilerebilir, gerekiyor. Yenilerebilir enerji konuşuruz tabii o olsun ama bizim burada yaptığımız yani politika... E, ...açısından bir plansızlık var. Her zaman olduğu gibi elbette biz rüzgar enerjisini... ...bir yenilenebilir enerji olarak e, sayıyoruz. Hidroelektrik santrali kullanılıyoruz diyoruz ama... ...biz burada yani yaptığımız en büyük hataların başında geliyor. O plansızlık yani başvuru sayısı bildiğim kadarıyla... E, ...mevcut Türkiye'de kurulu gücün aynısı yani. Buna imkan yok bir kere. E, o, onun dışında yani burada e, insanlar... ...insanlar demek ki başına gelmeyeceği anlayamayacak... ...yani hemen burnunun dibinde... 100, ...evinin 100 metre yakınında da istemez... ...uzaktan görüntüsü güzel... Rüzgar gülleri diyoruz ama 100 metre dibinde de kimse istemez. İnsanlar bunun için mücadele ediyor. Bunun için de ya yerleşim yerinde bir sorun var ya da bu direklerin yer seçimi konusunda bir sorun yani var. Aslında belki bütün bu bahsettiğimiz işte termik santrallar, işte madenler, bütün bu doğaya zarar veren projelerin süreçlerinde yaşadığımız ÇED meselesi chat uygulamalarındaki e, düzensizlik işte hukuka aykırılıklar e, işte baştan sağma bir takım e, şeyler e, uygulamalar aslında bu res projelerinde de karşımıza çıkıyor herhalde değil mi yani burada chat tabii, tabii. süreçlerinin e, uygun şekilde yürütülmemesi yani bu burayı işte biz beğendik. Burası iyi rüzgar alıyor. E, ölçümlerde de fena çıkmadı. Gelelim dikelim direkleri gibi bir süreçle işliyor muhtemelen. Ma, maalesef, maalesef yani bir tet süreci e, şimdi aslında yani istatistiğe baktığımızda bir da çok rahat görmüyor. Onunla ilgili rakamlar da vardı. E, diyelim komünite başvurusu e, yapılmış bunun 9900 tanesi ya da 9990 tanesi kabul edilmiş bir kısmak gerekli değildi Kararı vermiş sadece 10 tane 20 tane benim bildiğim 30 tane 2000 bilmek işte kaç e kadar 70 stres 30 tane tek rapor iptale gelmiş onun dışında diğer tek raporlarına olumlu görüşüyorum. tek süreci bu şey sürecin yani izin verme sürecinin bir farkı yok Orada, yani, prosedür gereği yapılması e, gereken bir parça gibi diyor sadece. Evet. E, çok güzel yapıştır Çok ciddi raporlarla birlikte geliyor bu bir e, halkın, işte, katılımı halkın onayı alınması gerekirken bu çet en önemli e, unsuru hı hı. o bölgede de yaşayan halkın rızasının alınması, onların olur vermesi gerekirken Maalesef bu çet sürecinde Halkın onayı değil, halkı bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Orada evet. halka gidiliyor, işte sizin buraya terminik antal yapacağız, gülüller gülüller yapacağız, başka şeyler yapacağız, bilginiz olsun deniyor. Dün işte birkaç gün önce, iki gün önce Karabur'un da e, Balıkçı'tan verildiği bir çet toplantısına katıldık. E, o yağmur altında Karabur'un her tarafından Mordoğan'dan insanlar gelmiş ve o toplantı, bak kardeşim biz bunu istemiyoruz, toplantımızı da istemiyoruz diye o da toplantıyı yaptırmadı. Bahsettiğin konu da dönüşmelerden... yeni, yeni bir balık çiftliği açılmasıyla ilgili projeydi değil mi? Evet, evet, evet. Yani var zaten o bölgede balık çiftleri var. Hmm. Bunların ve yenileri kurulacak. Ee, yani bu bölgenin Doğu Akdeniz'in en basit koylarının olduğu bölgeler, Akdeniz okulun yaşam alanı koruma altında e, Karavur'un zaten başta başına korunması gereken e, çok önemli bir e, çeşitlilik açısından krizm açısından bir evet. yer olmasına rağmen denizlerin işte bu çubalık çiftlerini Karada'da rüzgar dilleriyle o bölgede yaşayan, yaşayan neredeyse bir hale getiriyor. İnsanlar da buna karşı koymak için toplandılar Amartya'yı köyünde ve yüzlerce insan o yağmur altında bunu istemediklerini söylediler. Bu durumdan ne olması gerekir? Vatandaş istemiyor. İstel olması gerekir ama maalesef hiçbir zaman böyle olmuyor. Süreç devam ediyor. toplantı fiyatlaması diye bir not düşüyor, bir tutarak tutuluyor ama süreç devam ediyor ve Ankara'da inceleme ilgili değerlendirme komisyonu toplantısında karar olumlu çıkarsa oradaki proje devam ediyor. Evet. Peki özel çok, teşek, çok, çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür sana. ediyoruz sana. Yani evet. ben şöyle düşünüyorum e, özellikle Amasya'dan mesela bahsederken hep şunu söyleriz yani her güzelliğin bir bedeli var çok güzel bir yerdir. İzmir'de Karaburun'da bahsettiğin gibi yani korunması gereken Akdeniz fokunun yuvalama alanlarının bulunduğu yani biz bu anlamda bir turizmi geliştirmemiz gerekirken balık çiftlikleriyle tahrip ediyoruz rüzgar enerjileriyle tahrip, rüzgar santralleriyle tahrip ediyoruz termik santralleri yapmak istiyoruz ve e, bunu yaparken de ne hukuk tanıyoruz? Ne doğru düzgün bir plan yapıyoruz. Neyse ki diyorum ki senin gibi duyarlı gazeteciler var. O bölgede bizi habersiz bırakmıyorsun. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyorsun. E, yaptığın işe devam etmeni evet. e, temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, ediyoruz. ediyoruz. verdiğim bilgiler için de. Kolaylıklar diliyoruz. Hem sana hem İzmir'de çevre mücadelesi veren herkese. Bir ara verelim. Küçük bir ara verelim ondan sonra. Aradan sonra gündemde birkaç konumuz var. Onları konuşacağız. There's a tune coming from somewhere, and I follow curious. My mama, my mama told me, curiosity always gets the better of us. There's a whistling, whoa, and a humming. There's a stamping off the feet. Can't it. Won't kill me. Oh, let's get out, do what we like. Stay up all night. Curiosity may have killed the cat, but it won't. Bells are ringing and the voice in my lungs is singing. I think the shit has hit the fan. Whoa, but the curiosity clock is ticking and the voice in my lungs is singing. I think that it is going down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Whoa, yeah. Said, let's get out. Curiosity may have killed the cat, but it won't kill me. Oh, let's get out, do what with like. Stay up all night. Curiosity may have killed the cat, but it won't. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nın ilk bölümünde Evrensel Gazetesi'nden Özer Akdemir'le Ali Ağa ve İzmir bölgesindeki çevre sorunlarını konuştuk. Arada çaldığımız parçada Curiosity Killed the Cat, Emily Gasson'dan merak ediyor öldürür diyor. <gülüyor> ama biz merak etmeye devam ediyoruz. Ee, biz tabii birkaç programdır aslında bu konuyu çok işlemek istedik ama e, gündem yoğun, vakit dar, e, sıra gelmedi bir türlü. E, bu elektrik kesintileri üzerine. Biraz konuşmak istiyoruz Serkan senin bu konuda yani biraz şimdi, çalışmaların oldu son dönemde. Tabii bu hafta e, İzmir'de İzmir e, odaklandık her hafta bir çevre meselesine Hı -hı. odaklanıyoruz ama genele baktığımızda bu çevre meselelerinin hepsinde bir enerji termik santral, rüzgar santralleri e, bir enerji ihtiyacı ve sürekli artan bir enerji santralleri yatırımı var. Ee, mevcut kapasitemiz kullandığımız enerjinin neredeyse iki katı ee, enerji elektrik üretmekte bir sıkıntımız yok ee, peki bir geçen kar yağdığında biz elektriksiz kaldık neden hı hı. bu sorunun peşine düştüm bir haber de hazırladık bununla ilgili ee, edindiğim bilgiler tablonun sonucuna baktığımda yani bir sürü meslek odalarıyla görüştüm ee, üniversiteden hocalarla görüştüm ee, tabi herkesle de bir ...Enerji Bakanlığı baskısı var üzerinde... ...kimse adını vererek konuşmak istemiyor... Bu, hı hı. ...legal bir haberde... ...ama edindiğim sonuçlar şöyle... Ee, ...yine... ...dönüp dolaşıp hep... E, ...politikaya geliyoruz ve bir plansızlık ...bir büyük bir plansızlığın içinde... ...olduğumuzu anlıyoruz... Ee, ...nasıl... ...geçen hava muhalefeti nedeniyle... ...tamam arızalar da oldu... ...bizim... İhtiyacımız olduğu o gün e, en fazla elektrik ihtiyacımız olduğu o gün 42 bin megawatta e, ihtiyacımız oldu ve bunu karşılayamadık. Türkiye'nin şu anda kurulu gücü e, 78 bin 500 öyle bir şey olması hı hı, lazım 80 hı. bin megawatta yakın bir kurulu gücümüz var tam neredeyse yarısı kadar ihtiyacımız var bizim elektrik üretiminde bir sorunumuz yok. Geçen sene Ağustos ayında en fazla ihtiyacımız olan e, elektrik tükettiğimiz gün 44 bin megawattı. Ve sorunsuz bir şekilde hiçbir yerde kesinti yaşamadan bunu e, karşıladık. Ama bu sefer 42 bin megawatt bir Türkiye'nin elektrik ihtiyacı vardı. Bunu karşılayamadık. Sorun hı hı. şuydu. E, birincisi tabii doğalgaz e, çok fazla doğalgaza yüklenildi. İnsanlar ısınmak için evlerinde. E, elektrik... Doğalgaz yetmeyince doğalgazda da çok talep oldu. mevcut aldığımız doğalgaz günde 190 bin 200 bin metreküp arasında değişiyor. İşte bu mevcut İran'dan Rusya'dan yaptığımız anlaşmalarla o gün doğalgaz ihtiyacımız da 260 bin 260 bin milyon metreküplere kadar dayandı. Şimdi doğalgaz arttı bunu karşılayamayınca doğalgaz santrallerinde bir takım kesintiler doğalgaz santrallerine gaz verilmedi. ...gaz verilmeyince o santraller elektrik üretemedi. Elektrik üretemeyince de insanlar elektriksiz kaldı. Kal, evet. Bu plansız olmanın en büyük e, örneklerinden bir tanesi. Şimdi hala kesintiler devam ediyor. Yani kış şartları nedeniyle iletim hatları yıkıldı deniyor. Yer altındaki kablolar kesildi deniyor. Hı hı. Hatta hatırlarsınız Enerji Bakanı Berat Albayrak... ...ABD'den siber saldırı oldu <gülüyor> bile dedi. Yani hakikaten trajikomik bir şey yani daha sonra açıklama yapıldı böyle bir saldırı falan Hı -hı. yok diye Amerika tarafından bir açıklama yapıldı. Evet. Ee, dolayısıyla bizim aslında sorunlar değil başlangıçta bir plansızlığı yani bugün mevcut e, ele, enerji üretim konusunda bir yelpazemiz olsa doğru düzgün yani yenilebilir enerjinin payı içerisinde hidroelektrin güneşin. Rüzgarın payının daha fazla olması yani bunlar yapılması gerektiği yerde termik santraller doğalgazla evet. çevrim santralleri yükleniliyor doğal yükleniyor. E, Doğalgazda da bir sıkıntımız var. Bu gerçek ama hala biz ısınmak için doğalgaza yükleniyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla için özetine baktığımız zaman tablodan anladığımız şey şu. Burada da müthiş bir plansızlık örneği, müthiş bir yönetim beceriksizliği. ...var ve bunun sonucunda da evlerimizde e, elektriksiz kalma ayıklığı ödedik. Hala da biliyoruz ki bazı bu, bu risk bölümlerde hala da devam ediyor. Elektriksiz yaşayan bazı semtler var. Bunun bir sürü etkileri var. İnsanlar sokakta sağlıkla ilgili evet. etkileri var. Esnaf, e, sanayici büyük, büyük bir iş gücü kaybı ve para da kaybı hı -hı, aynı hı -hı. zamanda. Evet, tabii bu devam eden bir sorun olarak önümüzdeki günlerde daha detaylı da konuşabiliriz. Aslında ben... E, bu hafta Trump'ın başkanlık koltuğunda ilk hafta geçirdiği iklimle ilgili özellikle icraatlarını da çok konuşmak istiyordum ama artık başka bir hafta vaktimiz kalmadı. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji